Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ydır Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim Müminler Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlardı. Gecenin kararlığında yola çıkıyorlardı. Kervan, kervan Medine yollarındaydılar. Sure sure ayet ayet yürüyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz üç arkadaşıyla Medine yollarına koyulacaktı. Medina yolcusu olacaktı. Ama o gecenin kararlığında sessizce gidemezdi. Ömer bunu yapamazdı. Onun fıtratı bunu kaldırmazdı. O meydan okuya okuya giderdi. Kılıcını kuşanıyordu, oklarını alıyordu, kuşluk vakti Kabe'ye geliyordu. Tavafını yapıyor, sonra Kabe'nin yakınında oturan Mekke'nin müşrik öncülerine doğru heybetli heybetli yürüyordu. Ve onlara meydan okuyan Kısa ve özlü kelam ediyordu Çocuğunu yetim bırakmak isteyen Annesinin ağlamasını isteyen Ve karısının dul kalmasını isteyenler Şu tepenin arkasına gelsin diyordu Heybetli heybetli yürüyüşle Tam bir meydan okuyan yürüyüşle Oradan ayrılıyordu Mekke'den ayrılıyordu Heybetli heybetli yürümek Mümin adamların işi değildi Onlar bu yürüyüşü sevmezlerdi Rab'lerini sevmediğini de bilirlerdi. Ama kibirli kafirler söz konusu olunca, müminlere zulmeden zalimler olunca, orada Allah için heybetlenmek gerekirdi. Orada Rabb-u için büyüklüğü vurguluya vurguluya yürümek gerekirdi. O ortam doğal bir ortam değildi. Tabi bir ortam değildi. Allah'ın kullarına tepeden bakanlara, tepeden bakılması gerekirdi. Bu ortam bir gereklilikti İkinci Akabe biyatından iki ay sonra hicret başlıyordu. Bir iki ay içinde müminler Medine'ye hicret ediyorlardı. Mekke'de boşalan evler dikkat çekiyordu. Hicret için bekleyenler vardı. Peygamber Efendimiz ailesi, Ebu Bekir Efendimiz ve ailesi, Hazreti Ali Efendimiz bir de akrabaları tarafından engellenen müminler vardı. Ebu Bekir Efendimiz hazırlıklarını yapıyordu. Peygamber Efendimiz Acele etme ya Aba Bekir Belki allah Teala sana Bir yol arkadaşı nasip eder buyuruyordu Peygamber Efendimiz Rabbinin izin vermesini bekliyordu Hazreti Yunus Aleyhisselam örneği vardı Rabbinin iznini beklemeden Kentini terk etmişti Kalem suresinin 48. ayetinde Rabbinin hükmüne sabret Balık sahibi Yunus gibi olma buyuruluyordu Ebu Bekir Efendimiz ileri boyutta basiret sahibiydi. Peygamber Efendimizin beyanından hareketle hemen iki deve satın alıyordu. Müminlerin hicretinin üzerinden dört ay geçiyordu. Ve Rabbi Rahim'den izin geliyordu. Peygamber Efendimiz gönül huzuruyla hicret ediyordu. Hem Rabbinden izin çıkıyordu hem de şerefli arkadaşlarının büyük çoğunluğu hicret etmişti. Peygamber Efendimiz tabiri caizse, gemiyi en son olarak terk ediyordu. Önce arkadaşlarım diyordu, önce sahabesini gönderiyordu, en sonra Şah-ı Resul Medine yollarına düşüyordu. Mekke müşrikleri bu gidişin nereye varacağını kestiriyorlardı. Kervan kervan giden mümillerin ardından insanlığın üstadı da Medine ufuklarına yürüyecekti. Müşriklerin öncüleri Darun Nedved'e toplanıyorlardı ölüm kalın boyutlarında bir durumla karşı karşıyaydılar. Zira onlara göre Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ederse belli bir süre sonra büyük bir güç oluşturacaktı. Ayrıca Suriye'ye giden kervanlar tüccarların kervanları Medine topraklarından geçiyordu. Mekkelilerin ekonomik çıkarlarda büyük sıkıntıya girecekti. Meclis toplanıyordu. Meclisten bazıları Peygamber Efendimizin mahkum edilmesi gerektiğini söylüyordu Ama bu teklif kabul görmüyordu Medine'ye hicret etmiş müminler Canlarından aziz bildikleri peygamberlerini Bir yolunu bulur götürürlerdi Ya da Mekke için büyük bir tehlike oluştururlardı Bazıları sürgün edilmesini teklif ediyorlardı Bu teklif de uygun bulunmuyordu Zira peygamber sürgün olduğu yerde güçlenirdi onun çok etkin olduğunu biliyorlardı. Uzun tartışmalar sonunda kesin bir karara varıyorlardı. Öldürülmeliydi. Öldürülecek kararı veriliyordu. Her kabileden bir genç olmak üzere bir gençler topluluğu oluşturulacak, peygamber evinden çıkarken öldürülecekti. Haşim oğulları bütün kabilelere karşı hiçbir şey yapamayacaktı. Böyle düşündüler ve böyle karar verdiler. Enfal Suresinin 30. ayetinde hatırla ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri Yahut seni yurdundan çıkarmalar için sana tuzak kuruyorlar. Onlar sana tuzak kurarken Allahu Teala da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allahu Teala tuzak kuranların en iyisidir buyruluyor. Bir davanın lideri, o dava için ölüm kalım derecesinde önemliydi. Özellikle yeni oluşum üzere olan dava için tamamen böyleydi. Müşrikler de bunun farkındaydı. Peygamberi öldürürlerse davası büyük ölçüde durdurulacaktı. Dava zaman içerisinde silikleşecekti, sonra da yok olup gidecekti. Haşimoğullarına ise kan diyeti ödeyerek meseleyi noktalayacaklardı. Düşünceleri, Kararları, hedefleri böyleydi. Dar'ın nöptede alınan karar Rabbi Rahim tarafından peygamberine bildiriliyordu. Ve hemen yola çıkılması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz her gün ya kuşluk vakti ya da ikindi sonrası Ebu Bekir Efendimizin evine varırlardı. O gün öğle sıcağında Ebu Bekir Efendimizin evine geliyordu. Ebu Bekir Efendimiz olağanüstü bir durum olduğunu hemen anlıyordu. Telaşlandı, heyecanlandı. Peygamber Efendimiz yalnız görüşmek istediğini, yanındakilerin çıkmasının lazım geldiğini beyan buyurdular. Ebu Bekir Efendimiz onlar benim kızlarım, anam babam sana feda olsun ya Resulallah ne oldu diyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah bana hicret izni verdi buyuruyordu. Ebu Bekir Efendimiz ya arkadaşına arkadaşıma da buyuruyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in gözlerinden yağmur misali yaşlar dökülmeye başladı. Bu ileri derecede sevinç gözyaşlarıydı. Hz. Ayşe annemiz bir insanın sevinçten bu denli ağladığını ilk defa görüyorum diyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz şöyle anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babamın evine her zaman günün iki tarafında ya sabah ya akşam gelirdi. Fakat Resulullah hicret için Mekke'den çıkmaya izin verildiğinde Resulullah hiçbir zaman gelmemiş olduğu bir vakitte Tam öğle sıcağında bize geldi Babam onu görünce şöyle dedi Resulullah'ın bu saatte gelişi Mutlaka olağanüstü bir durum içindir Resulullah içeri girince Babam minderine buyur etti Resulullah oturdu Babamın yanında bir ben vardım Bir de ablam Esma vardı Resulullah Yanındakileri çıkar buyurdu. Babam, ya Resulallah, onlar benim kızlarım. Ne oldu? Anam babam sana feda olsun. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, hicret için bana izin verildi buyurdu. Babam heyecanla ya arkadaşına? Allah'ın Resulü arkadaşıma da buyurdu. Vallahi babam Ebubekir'in Bekir'in ağladığı kadar, o güne gelinceye deyin hiç kimsenin sevişten ağladığını görmedim. Sonra babam, ey Allah'ın peygamberi, yolculuk için iki deve hazırladım. Babam daha önce develeri almış ve yol rehberi olarak tuttuğu Abdullah İbni Ureyk'ta develeri teslim etmişti. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemiz şöyle devam ediyordu. Biz de en süratli bir şekilde azıkları hazırladık. Deriden bir çıkın içerisine yerleştirdik. Abla mesma belindeki kemerini ikiye ayırarak yarısıyla o çıkın ağzını bağladı. Bundan dolayı ablama Zatun Nakateyn denildi. Sonra ikisi çıktılar ve Sevr Dağı'ndaki mağaraya vardılar. Orada tam üç gece gizlendiler. Kardeşim Abdullah gece Sevr mağarası'nda babam gillerle beraber kalıyordu. Seher vaktinde mağaradan ayrılıyor, Mekke'ye geliyordu. Sabahtan akşama kadar Kureyşlerle beraber oluyor, özellikle onların Babam ve Resulullah'la ilgili söylediklerini dinliyor, akşam karanlığı çökünce, tedbirli bir şekilde tekrar Sevr Mağarası'na geliyordu. Olup bitenlere anlatıyordu. Bir de babamın azatlı kölesi olan Amir bin Füheyre vardı. Babamın koyunlarına çobanlık yapardı. Amir bin Füheyre, koyunlarla izlerini siliyor, ayrıca yatsızdan sonra koyunlarla Sevr Mağarası'na geliyorlardı. Amir bin Füheyre, Koyunlarla izleri siliyor, ayrıca yatsıdan sonra koyunlarla Sevir mağarasına geliyordu. Koyunlardan süt sağıyor, babama ve Resulullah'a takdim ediyordu. Peygamber Efendimiz daima disiplinli hareket ediyordu. Kulun yapması gerekeni en güzel bir şekilde yapıyordu. Zirve boyutlarına yapıyordu. Hicret de bir plan çerçevesinde oluyordu. Yol arkadaşını belirliyordu. Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Yolda yoldaşı oluyordu Ebu Bekir efendimiz de kendine düşeni en güzel şekilde yapıyordu Develeri satın alıyor Yol rehberiyle sözleşmeyi gerçekleştiriyor Her türlü hazırlığı yapıyordu Sadece işaret bekliyordu Çıkışın zamanı belliydi Bu gece hicret başlıyordu Mekkeli müşrikler de kararlarını vermişlerdi Bu gece alemlere rahmet olanı öldüreceklerdi her kabileden gençler belirlenmişti, teşkilat kurulmuştu. Peygamber Efendimiz gündüzün en sıcak zamanında Ebu Bekir Efendimiz'e varmış ve işareti vermişti. Sonra Hz. Ali Efendimiz'i çağırıyordu. Müşriklerin emanetlerini kimlere ait olduğunu bildiriyor, onlara verdikten sonra Medine'ye gelmesini beyan ediyordu. Ne kadar ilginçti. Mekke müşrikleri Efendimiz'i öldürmeye karar veriyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise kendini yok etmek isteyenlerin emanetlerine bir zarar gelmesini istiyordu. Karanlık çöküyordu. Peygamber Efendimizin evi kuşatılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatmasını istiyordu. Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimizin yatağına yatıyordu. Biliyordu ki bu yatak bir ölüm yatağıydı. Ali Efendimiz de bunun tamamen farkındaydı. Ama Ölüm sevgili uğrunaydı. Bundan daha şerefli bir ölüm olabilir miydi? Onların hayata bakışı zaten öyleydi. Yaşarken haysiyetle, onurla yaşarlardı. Kullara kulluk etmekten, nefislerine kul olmadan, sadece Rabbi Rahim'in kulu olarak yaşarlardı. Ölürken de onurla, ölümlerin en şereflisiyle, şahadetle ölürlerdi. Öbür aleme öyle yürürlerdi. Onlar ayetlerle kuşanmışlardı. Onlar peygamber ikliminde yetişmişlerdi. Onlar hücrelerine kadar İslam'ı özümsemişlerdi. Hayatın da ölümün de sahibi ezel ve ebed sultanıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.